Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat Programı'na hoş geldiniz. Ee, Sanat Hayat Programı 5. E, program, haftasında. Ee, konuğumuz da Elmas Deniz. Elmas'ı tanımadan önce programla ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sanat Hayat Programı'nın bir blogu var. sanathayat.wordpress.com adresinden programın e, geçmiş program kayıtlarını ve konuklarımızla ilgili haberleri e, oradan takip edebilirsiniz. Ee, süremizi hemen idareli kullanmak için elmasa dönüş yapmak istiyorum Elmas Deniz'in şu anda pilot galeride bir sergisi var siyah panteri görebilmek ee, 9 Mayıs'ta açıldı 14 Haziran tarihinde de bitecek. Yani 18 günümüz daha var sergiyi dolaşmak için. Sergiyi hala ziyaret etmemiş olanlar da e, bu zaman değerlendirebilirler. Görmüş olanlar da belki meraklarını giderebilirler bu sayede. Hoş geldin Elmas. Hoş bulduk. E, kısaca seni tanıtmaya çalışacağım. Sonra zaten sözü sana bırakacağım. E, Elmas Deniz 1981 İzmir doğumlu. Sonrasında İstanbul'da geliyor ve artık burada yaşıyor ve burada çalışıyor. 9 Eylül Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum. 2004-2007 yılları arasında da faaliyet gösteren K2 Sanatçı İnisiyatifi'nin kurucuları ve direktörleri arasında yer aldı. Belki vaktimiz kalırsa aslında bu bir inisiyatif, kolektif çalışmadan da bahsetmeye çalışalım. E, halen de Sanat Dünyamız Dergisi'nin Mental Space Eki'nin e, editörlüğünü yapmaya devam ediyor. E, bu sergiden önce yine kendisinin solo sergisi olan, e, kendi ismiyle gerçekleştirdiği Elmas isimli sergisi Maçka Sanat Galerisi'ndeydi. Bunun dışında da birçok Bienal'de, karma sergide, yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar içerisinde yer aldı. E, şimdiki sergisine dönelim. Siyah Panteri Görebilmek. E, Elmas'tan dinleyelim aslında. O bize bahsetti. Bizimle paylaşmak istediği neydi? <gülüyor> um, aslında şey, e, Siyah Panteri Görebilmek... Bu son belki de altı ayın ürünü bir sergi ama çok da öncesinden her zaman işte uzun süreden beri düşündüğüm bir takım ya da üzerine çalıştığım fikirlerin ve her şeyin birleşmesinden oluşuyor. Dolayısıyla aslında son altı ayda çıktı demek belki de doğru değil. Bu Stockholm'da üç aylık bir residency programına katıldım. İyaspis'te ve <gülüyor> orada üretmiş olduğum ıı, işlerden oluşuyor aslında sergi ve siyah panceri görebilmek biraz da şey ıı, serginin çıkış noktası ve aslında ismini veren ilginç bir şekilde serginin adı ıı, şeyle de çok bağlantılı sergideki bir işle çok bağlantılı. Hı hı. Yani aslında serginin adı öylece bir sergi adı değil oradaki bir işe ıı, yardım eden. Referans olan bir şey çünkü bu küçük çerçevede bir siyah panter aslında hı hı. ve ben onun görünür olması ile ilgili bir derde düşüyorum. Sergi aynı zamanda bu tarz restlerle örülü yani e, oradaki çok önemli bir video var ve o videoda şey satın almak istediğim ağaç videonun adı e, işte yine Stockholm yakınlarında 500 yıllık bir ağaç bu ve Hmm, videoda ben beni görüyorsun hı hı. işte <gülüyor> yürüyorum ağaca bakıyorum ee, hani sergi gezenlerin de belki de şeyini bozmak istemem ama e, alenen bir ağacı satın almak isteyen bir insan görüyorsun ee, işte bütün sergi büyük oranda işte ekonomi e, doğa ama daha çok ekonominin ve paranın bizi hani nasıl bozduğuyla da ilgileniyor. Hı hı. Dolayısıyla orada ağaç satın almak istemek aslında mutlu olmak için her şeyi satın almak almak e, ve böyle bir hayata sahip olmakla ilgili çünkü şey tüketim toplumunun en büyük özelliği ve hani bizim de içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız e, hayat üretme biçimi bu hı hı. yani bir şeye sahip olduğun zaman keyif alıyorsun bir şey istediğin zaman ona sahip oluyorsun ve böyle bir sahiplik mekanizmasıyla mutlu oluyorsun. Oradaki ağacı almak isteme de şey... ...aslında insani olarak... ...hani benim doğayla bağlantım ve... ...en çok ihtiyacım olan şey... ...öyle hani kapitalizmi bana zorla sattığı... ...ya da işte... ...hani... ...ihtiyacım olmayan şeyleri... ...bana satın almaya zorlayan bir ekonomik sistemin... ...böyle bir karşısında bir... Hı hı. ...hareket aslında... ...aynı zamanda Siyah panter dedi böyle bir şey var... ...hani hiçbir zaman artık... Bir pandere doğal bir <gülüyor> hayvan olarak ya da işte karşılaştığımız bir şey olarak bakamamak, hı hı. onu işte güç sembolü olarak bakmak veya bir belgesel hayvan olarak bakmak gibi bir derdim vardı aslında. <gülüyor> Sergiyen olarak ağırlıklı olarak bu ekonomi ve doğa üzerine e, burada yani. Hı hı. Ee, hani içeriye de aslında zaman zaman dönüş yapacağız. Ee, ama belki biraz yöntem olarak da sergiden bahsedebiliriz. Hani yine aslında gezecek olanların da heyecanını kırmadan sen yani bir önceki serginde de e, yine benzer şekildeydi aslında. Buluntu nesneler, videolar, e, enstelasyon. E, bu panter, de, siyah panter de aslında bir buluntu. E, değil mi? Bize biraz bu yöntemleri seçme şeklinden ya da e, nasıl diyebilirim? Yani anlatmak istediğin şeyi neden buluntu nesneyle anlatıyorsun? Ya da aslında yani o mu denk düşüyor, o mu daha iyi tarifliyor? Hani bunu senden dinleyelim. Aslında başında da tarif ederken beni şey dedin resim bölümü mezunu. Hı hı. Ben böyle bir <gülüyor> geleneksel bir eğitim aldım ama o bana çok sınırlı geldi. Çünkü her zaman benim için düşünceler daha öncelikli. Yani şey bir fikir, aklıma bir fikir geliyor. Sonra ben o fikri Uygun olan meca seçiyorum. Yani medium seçiyorum. Hı hı. Diyorum ki bu fikirden güzel bir video e, yapabilirim. Hı hı. Çünkü fikrin hani, o aklıma gelen şeyin özelliklerine göre ki zaman zaman şey yapıyorum mesela. <gülüyor> e, hem izleyiciye de çok açık bir kapı bıraktığına inanıyorum. Çünkü ben bir edebiyat severim. Hı hı. E, metin kullanıyorum. Evet metinler de var. Yani o fikrim eğer şeyse. Ben o metni işte çok gömebilirim, çok edebilirim, bir heykel yapabilirim. O, o tarafa doğru gitmiyorum da hmm. onu açık bırakıyorum. Veya buluntun esnelerle ilgili de öyle çok nasıl anlatayım? Çok daha büyük ihtimaller barındırdığını, hani çok daha olanaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle yaklaşıyorum. Sanırım bir de şey var. Benim yaptığım sergilerde hem insanların söylediği hem de benim de gözlemlediğim bir şey. Ee, e, sanki hani bir sanatçı yokmuş da beş altı tane sanatçının grup sergisiymiş gibi. Farklı farklı hani bir tanesi buluntu nesne, bir Hı -hı. tanesi metin, bir tanesi video. İşte veya işte e, hani objeler Hı -hı. ya da el üretim bir şeyler, çok estetik bir şeyler ve hiç estetik olmayan şeyler Hı -hı. gibi böyle bir, bir araya getirme... Ee, daha önceleri tek, teker teker işler üretirdim. Hani son iki sergide biraz daha um, bir konuya da fikir etrafında böyle birbirine kardeş işler. Hı, hı koymaya başladım. Bu Onu algıyı da, etkisi... da açık tutuyor ama yani hani ya tabii ki tek bir yöntemle de olabilir. Bu bir tercih ama ben hani bir sergi ziyaret eden birisi olarak bu benim algımı açıkta tutuyor gezerken. Yani belki biraz daha düşünmemi benim aktifleştiriyor olabilir. ama yani bu çok kişisel bir şey bilmiyorum ama bir de şu etkiliyor yani açıkçası bir önceki sergiye ben hani gidiyorum böyle. Oradaki Çatal da mesela, yani o çatalı yorumlama şeklinde aslında farklı. Yani biz sadece çatalı görmüyoruz. Çatalı bir çerçeve içinde görüyoruz. Sen tekrar e, bulduğun nesneyi de yorumluyorsun aslında. Belki biraz o hani geçmiş bir sergin, görmüş olanlar olabilir ya da biraz anlatabiliriz onu. E, biraz kişisel de isteyim çataldan bahsetmek açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> aslında şey... çatalda çok... Şöyle söyleyeyim aslında hani geçmiş sergi falan diyoruz ama hı hı. bu yeni sergi şu an izleyicilerin hani görebilecekleri şu an açık olan sergide. Aslında diğer sergiden müthiş bir başka bir nasıl söyleyeyim ben mayalama diyorum yeni buldum bunu bugün. Hı hı. Biraz ondan şeyler figürler alıyor hı hı. ama başka bir yere doğru gidiyor. Aslında başka bir yere de gitmiyor. Sadece... İlk sergide biraz daha bireysel olan kısmı çok daha yoğunlukluydu. Hı hı. Çünkü kendi kişisel hayatımdan da materyaller kullanmıştım. Hı hı. Dolayısıyla çatal da bunlardan bir tanesi. O bizim işte ailemiz yani annem babam hep beraber işte birlikte yaşarken çocukluktan beri bizle olan bir çatal o. Hı hı. Çok eski bir çatal ve ucu yamuk o çatal. Hı hı. Sonra ben onu şey olarak düşündüm hani... ...yıllarca değişmeyen ekonomik durumun bir işareti gibi düşündüm. Ve e, günlük hayatta işte yine tüketim toplumunda bütün gözlemlediğim şey de onu bir anda her şeyi atı vermek, Yenisiyle değiştirmek. Onu bir Ikea çerçevenin içine koydum. Çünkü bizim için yani buraları için Ikea bir anda şey oluverdi. Hani parasını ödeyebileceğin uygun bir... Hmm, ve tasarım eski eşyal, evet Hı. aynen öyle zaten iki ya da öyle çıkıyor da evet. sonradan gittiği yeri tartışmayacağım ama <gülüyor> ilk başlangıcında hani Hı. uygun ö, insanlara tasarım ulaştırabilmek gibi bir amaçla çıkıyor ee, şey biraz öyle düşündüm ve öyle bir <gülüyor> çerçevenin içine koydum yani benim için sembolize ettiği şey oydu sonra başka yorumlar da geldi güzel çatal olması çok e, ilginç e, geldi birçok insana Hani yemek sahibi olmak, hı hı. hani böyle bir saldırganlık şey okyanları oldu. Hmm. Ama, ama benim için şeyini sürdürüyor. Hani e, hat, hatta şey de var. E, sonra bir David Tarvin'i konuşmasına gitmiştim. Sonra da tanışabildim kendisiyle. Bunu konuştuk konuşmasında örnek verdi bunu. Hı. Yani anneanne dedi evinden atılmayan çatallar dedi, kaşıklar dedi. Sonra tanıştığımızda şey dedim yani inanamadım böyle bir şey duyduğuma. Sonra uzun uzun konuştuk şey e, politik olarak aynı yerde duruyoruz. <gülüyor> aynı şeyi söylemek istemişiz demişti. <gülüyor> o e, Bu sergide biraz daha şey aslında kişisel hikayelerden çok insanlara açılabiliyorsun ama e, bazen de çok genelleştirince başka bir e, güzellik oluyor. Yani şey var bir önceki sergide de var bu sergi de aslında ne kadar öncekisi hani dediğin gibi maya, mayalanıyor yani o bir yere getirmiş aslında belki orada bireyden yola çıkmasaydın bir yanı eksik kalır mıydı <gülüyor> serginin bilmiyorum yani kalabilir de aslında çünkü biraz kendini tamamlamış biraz biriktirmiş yani 6 ayda diyorsun ama 6 ayda belki hani bizlere ulaşacak materyallerin oluşması 6 ay ama onun çok daha öncesi olduğu Kesin önceki serginde mesela senin evine gelen haciz e, kağıtları var ama oradan yani biz senin kişisel e, yaşamınla ilgili bir şey görüyoruz ama onu genel yorumluyoruz aslında. Yani bu sergide de e, benzer bir hissi alabiliyoruz yani en azından senin belki orada direkt senin bir objeni görmesek de senin biriktirdiğin bir şeyler e, ya da yaşadığın toplumun zaten hani aşikar e, o biriktirmeleri hissedebiliyoruz yani. Sergide belki de mesela diğer sergiyle bağlantısı öyle okumanın güzellikleri şey olabilir. Benim parayla bağlantım hı hı. ve ilişkim onu bildiğin zaman. E, Siyah Panteri Görebilmek sergisine geldiğinde bir ekstradan fazla bir bilgin oluyor. Aslında hiçbir hı. bilgin olmazsa da bir sıkıntı yok aslında. Hı hı. Yani söylenen şeylerde çok fazla değişmiyor. Çünkü işte e, satın almak istediğim ağaç videosuna baktığında... Orada bir iki iç ses geçiyor ve o iç seste konuşulan şey aslında benim yine ekonomik durumumu veya hangi durumu sanatçı olarak kabullendiğimi ve bastırdığımı görebiliyorsun. Hı -hı. Aslında şeyi de söylemek istiyorum. Ee, hani ben hep eskiden beri şey düşünüyordum sanatçı sınıfsızdır, sanatçı milliyetsizdir, Hı -hı. sanatçı hiçbir şeysizdir. Ama sonra görüyorsun ki eğer bir pozisyon sahiplenmezsen oradan kimse konuşmuyor Hı -hı. ve hiçbir şey duyulmuyor. Yani icra belgelerini göstermekten tut işte bir ağacı satın almak isterken hani bu hayatta da hiçbir şey alamadık demek. Ya da işte oradaki videodaki jest gidin diye söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> veya işte orada hani gizlenmiş paralar veya işte doğaya nasıl baktın. Bunların hepsinin arkasında şey var belli pozisyonları sahiplenmek var aslında. <gülüyor> Öyle. Ee, sanatçının pozisyonundan bahsetmişken senin de İzmir'de yola çıktığın zamanlardaki pozisyonunla belki ilgili konuşalım ama öncesinde senin bizim için seçtiğin şarkıyı dinleyelim anons etmek ister misin şarkıyı ee, şöyle <gülüyor> aslında şöyleydim şarkının hikayesi var Evet, onu tahmin ettiğim için <gülüyor> sana paslıyorum zaten şöyle bir 1 Mayıs'ta arkadaşımla evindeydim misafirdim kendisi Brezilyalıdır Kamila ee, ve işte şey, hani burası ne kadar problemli derken, hani ben Portekizce bilmiyorum ama... E, ...dur sana bir şarkı çalayım dedi. Bu şarkıdır. Sonra e, benim anlayabildiğim yerler sadece işte marjinal, probleme sosyal. Hı -hı. <gülüyor> e, uygun olacağını düşündüm. Peki, favela şarkısını dinliyoruz. Ah favela, <gülüyor> nunca fue reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal Ela só tem gente humilde marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é um problema social Sim, mas eu sou favela Posso falar de cadeira Minha gente é trabalhadeira E nunca teve assistência social É, mas só vive lá Porque para o pobre não tem outro jeito Apenas só tem o direito Ao salário de fome uma vida normal A favela é um problema social A favela é um problema social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 A favela é um problema social A favela é um problema social A favela é Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına devam ediyoruz. Ee, konuğumuz Elmas Deniz ile e, şu anda Pilot Galeri'de sergilenmekte olan Siyah Panteri Görebilmek e, sergisini konuşuyoruz. Aslında epey sergiden bahsettik hatta bir önceki sergisinden de bahsettik. E, biraz Elmas'ın e, İzmir'deki günlerine ben e, dönmek istiyorum. E, orada K2 İnisiyatif'in kurucuları ve direktörleri e, arasındasın. Ee, bize bahsedebilir misin o süreçten biraz ya da kolektif çalışma, e, bir inisiyatif içerisinde yer alma? Ee, ben okuldan hemen mezun olduktan sonra aslında hani ne profesyonel mi denir? Ee, aktif olarak hani sergilere katılmaya başladım. Ama o sırada orada bir e, hani hem ciddi bir noksanlık vardı başka bir şeyler vardı. Ve biz böyle bir e, oradaki sanatçı arkadaşlarla. Ee, ...başladık ve... ...çok e, inanılmaz önemli bir deneyim benim için... ...çünkü galiba... ...bundan yani ondan sonraki... ...benim bütün sanata bakışımı ve... E, ...her şey bakışımı çok değiştirdi. Çünkü... E, ...bir kere... ...hani çok böyle... ...birey olarak hani sanatçı sanatçı... ...sürekli kendi işle, işiyle ilgilenen... ...sadece kendisiyle ilgilenen... ...yani bu da kötü bir şey değil ama... ...hani öyle bir sanatçı... E, şey tanımı veya hani durumu giderek uzaklaşmaya ve başka bir deneyime dönüşmeye başladı. Zaten e, hem çok çeşitli medyumlar kullandığım için, hem işte yazı, küratörlük, ondan sonra işte sanatçının böyle sanatçının yapması gereken tipik şeyleri yapmaktan e, her zaman e, rahatlıkla uzaklaşıp başka şeyler yapabildiğim için. Bunlar müthiş deneyimler oldu. Dolayısıyla hani hem işte sanat piyasasına, sanatın dağılımına, kimler tarafından üretildiğine ve nasıl tüketildiğine. Yani bunun her aşamasına ilişkin fikir sahibi olmakla sonuçlandı. Ve tabii nihayetinde şey çok böyle alçak işte sergi... Bin, yani bir sürü sergi kurduğumuz için kolektif olarak ya da bir sürü insan konuşmaya davet ettiğimiz için. Şimdi şey oluyor Stockholm'da bile Open Studio'da işte benim işimi kuran işçiler bana gelip çalışması en rahat insan olduğumu ve bunun için çok memnun olduklarını söylediler. Ben de içimden hep şey geçirdim hani bu kolektif birlikte bir şeyler yapmaktan dolayı çok böyle insanların hani çalışan insana başka bir yaklaşmak bunu yani bunlar küçük şeyler belki ama ya yani bu daha da genişletilebilir. bir hani yani birlikte e, çalışma <gülüyor> geleneği birlikte çalışma e, dili yakalamak önemli bir şey ne kadar yani sanat çok da yalnız bakmamak lazım çünkü sonuçta bir şey üretirken birliktesin yani insanlar hayatın her yerinde olduğun gibi yani. Tabii tabii kesinlikle yani bugün zaten beni marileden yani biraz böyle Walter Benjamin şeyli <gülüyor> hatta bir tane yaptım sergide de katalonun en arkasını onu basmıştım çok da heyecanlanmıştım insanlar buna çok olumlu tepkiler vereceklerdi kimse bir şey söylemedi ama <gülüyor> şey e, hani e, ne diyordu Benjamin'in o alıntısı Duranti hatırlamıyorum tamam mı şey yani entelektüel her tür üretim aslında şey bir tür barbarlık dokümanıdır diyor. <gülüyor> Çünkü e, emeği geçen ama adı okunmayan hani adı hiçbir zaman geçmeyen bir sürü insanın emeğinden oluşmuştur. Sonuçta ben bugün işte sanat üretiyorsam e, hani beni etkileyen, düşünmemi sağlayan, ilgilendiğim herkesin emeğiyle birlikte yaptığım bir iş ama biz bunu kolektif adlandırmıyoruz. Hı hı. Sonra böyle bir piyasanın içine düşüyoruz. Falan. Yani aslında hani söz biraz oraya oraya geliyor o piyasa nasıl şu anda yani sanatçı birlikte kolektif iş yarattığın emekleri bile bir kenara bırak sanatçının emeği var ve o emek üzerinden dönen bir takım tüketim ticaret ve bir sermaye söz konusu buna bakışın nasıl ya da buna karşı duruşun nasıl bir mücadele içinde olduğunu düşünüyorum durduğun yerle ama bize biraz paylaşırsan sevinirim açıkçası. Evet. Galiba ben şey çok e, uzun bir süre e, şey e, bir e, piyasanın içinde olmaktan kendimi uzak tutmaya çalıştım. Ama <gülüyor> bunu da aynı söylediğin gibi şeyle hani e, bir bir duruş bunun önemli bir şey olduğunu söyleyerek. Bir de benim başladığım dönemdeki işte alternatif faaliyetlerle yürüyen sanat birdenbire böyle işte galeri galeri sistemleri ve hı hı. işte daha piyasa görünürlüğün daha güçlere e, bağlandığı e, başka bir şeye dönüştü. Bu kötü bir şey olmamakla birlikte hı hı. insanları etkileyen de bir şey. Hani e, başka sanat galerisiyle birlikte çalışmıyordum ama ilk defa benim mesela galeri deneyim pilot ama orada da başka bir şey var. Orası çok sanatçı yanı bir galeri açıkçası. Hı hı. Biraz tabii o yüzden ki bu, yanaştım. Bu arada hani sanatçının yanında yani sanatçıyı gözeten e, birçok galeri hı hı. var. Hani sözümüz onlardan elbette ki aynen, dışarı. Ama aynen. bu durumu piyasalaştıran aslında duruma bir eleştiri. E, burada dile getirmeye çalıştığımız. Hı hı. Aynen öyle. Bir, bir, bir, ben kişisel bile yorumladım bunu uzun zaman. Hı hı. Ama şey olduğunu düşünüyorum. Yani yine de bir biraz görünürlük hani... ...insanların söz alanları... ...ne ürettikleri... ...nasıl desteklendikleri... ...biraz bunlarla belli olduğu için... Hı -hı. ...burada yine de problemler var... ...her zaman... Hı -hı. Ama ...olmadı hemen inisiyatif başlatıp çalışıyoruz... ...yani sorun yok... <gülüyor> Hı -hı. ...ben şey düşünmüyorum... Yani ...bir şey olmuyorsa şikayet etmek yerine... ...hani sanat dünyamızın ekinde... ...editörlük yapıyorum... Evet. ...çünkü sanat hakkında yazı çok az var diye... ...işte dertlenmiş bir kimseyim... ...veya işte herhangi bir şekilde... Bir şey olacaksa hemen inisiyatif alma yalnızlıyım. Özellikle sanatçıların da böyle hani inisiyatif alıp çalışması hoşuma gidiyor. Yani maalesef aslında tam da sohbetin benim en meraklandığım yerine gelmişken süremiz sona erdi ama şöyle bir şey yapalım. Bence Elmas hani sergi bittiğinde bu mevzularla ilgili ve özellikle sanatta yayınla ilgili, sanat alanında yayıncılıkla ilgili böyle bir şeyler düşünüp hazırlayıp bir program yapmayı isterim seninle. Hem de böyle mevcutta bir editörlüğü de gerçekleştiriyorken onu atladık çünkü. Tekrar sergiyi hatırlatalım. ...Pilot Galeri'de e, ve 14 Haziran'a kadar e, görmek mümkün Sıra serviler Caddesi'nde. E, maalesef İstanbul'dakiler sadece görebiliyorlar şu anda. E, Siyah Panteri görebilmek bence hala görmediyseniz bir e, dolaşın, gezin, e, ziyaret edin. E, son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı Elmas? Um, yok aslında sanırım şey, <gülüyor> her zamanki gibi... E, e, sergim hakkında bahsedecekken <gülüyor> sonra yine gidip her şeyden bahseden e, bu şey hoşlandım bir e, durum aslında. E, bence seni tarifliyor yani Sergide bunu hissediyoruz. E, tam yerinde oldu, güzel oldu. Çok teşekkürler geldiğin için. E, Açık Radyo dinleyicileri önümüzdeki hafta salı 15.30'da Sanat Hayat tekrar sizlerle birlikte olacak. E, i̇yi günler, iyi haftalar. Oh.